ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار تعال arkadaşlar İmam Ebu Salihin adlı Hadis derleme kitabını okumaya devam ediyoruz. Bu haftaki başlayacağımız sadedinde bulunduğumuz bab bab emri bil ma'ruf ve nehyi anil munkar Daha önceki bahislerde bununla ilgili bir çok konuya değinmiştik. Hatırladığınız üzere. Emri bil ma'ruf ve nehyi anil munkar İyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymak Kötülükten insanları uzaklaştırmak. Bu ümmetin hususiyetlerinden değil de yani bu ümmete verilmiş e, özelliklerden bir tanesi olan emri bil maruf ve nehyanil münker e, vasfı çok önemli bir vasf. Dinin ayakta tutulabilmesi için insanların Allahu Teala'nın rızası uyarınca yaşaması için sürekli canlı, diri, hayatta tutulması gereken bir konu. Emri bil maruf ve nehyi anil münker konusu. Geçmişte bazı ümmetlerin bu konuyu terk ettiği için helak olduğunu biliyoruz. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bizlere bahsettiği ayetler var. Geçen pazar günü <gülüyor> Geçen pazar günü arkadaşlarla eee yapmış olduğumuz derste o Araf Suresi'ne tefsiri almıştık hatırlarsanız. Deniz kenarında yaşayan bir Yahudi topluluğu vardı. allah Teala onlara cumartesi günleri balık tutmayı balık avlamayı yasaklamıştı. Allah-u Teala'nın da bir imtihanı olarak cumartesi günü balıklar oraya nasıl geliyordu arkadaşlar? Suyun üzerinde fokur fokur balık kaynıyor. üzerinden bir topluk Allah-u hileler kurarak evet. ne yapmaya çalışmaktaydı? Evet. Cumartesi günü o gelen balıkları kaçırmamak için cuma gününden ağları atıp pazar günü toplamaktaydı. Onlara sorduğunuz zaman sözüm ona ne demekteydiler? Bizler bu ağları cumartesi atmadık. Cuma günü attık. Pazar gününde ne yaptık? Topladık. Böylece biz yasağa düşmüştük. <gülüyor> olmayız. <gülüyor> Diğer bir topluluk ise bunları yasaklıyordu. Bunları uyarıyordu. Yapmış oldukları e, münkerin e, bırakılması gerektiğini, ondan uzaklaşılması gerektiğini söylüyordu. Tabi bunlar e, sevilmeyen emri bir maruf ve bir yaptıkları için kavimleri tarafından Hoş karşılanmayan insanlardı. Bir üçüncü topluluk daha vardı. Onlar da kimlerdi? Sessiz kalan topluluk. Yani hatta ne diyorlardı? Yani niye şey yapıyorsunuz yani? Uyarıyorsunuz. Uyarıyorsunuz. Onlar da diyorlardı ki Allah'ın katında bizim neyimiz olmasın bir mazeretimiz olmasın. Onun için uyarıyoruz. Tabi Allah-u Teala bu münkeri işlemeye devam eden bu yasağı çiğnemeye devam eden o topluluğu, o Yahudi topluluğunu ne yaptı? O balık tutan Topluluğu helak etti ve "Kunu kıradeten hasiin" dedi onlara. "Haydi şimdi aşağılık maymunlar olun." Onları Allah Teala ne yaptı? Maymuna çevirdi. Asıl hadislerde de bununla ilgili değineceğiz. Müellif rahimehullah burada bizlere Âl-i suresindeki Allah Teala'nın şu buyruğunu zikrediyor. Diyor ki: "Vel tekonu minkum ummetun yed'una ila'l hayr ve ya'muruna bil ma'ruf ve yanhawna 'anil munkar." sizlerin içinden hayra davet eden iyiliği emreden ve kötülükten alıkoyan bir topluluk olsun burada bakın ilim diyor ki allah Teala'nın bu emri bu vazifenin yerine getirilmesinin farz olduğunu gösteriyor yani emri bil mağruf ve nehy-anil münker vazifesinin farz olduğunu gösteriyor Diyor ki buradaki minkum içinizden bir topluluk. Yani bütün topluluk, bütün Müslümanlara farz değil. O zaman biz bu tarz farzlara ne diyoruz? Farzı şifa ediyoruz. Ümmetten bir topluluk yaptığında diğerlerinden düşen farzlar. Ve ulaike humul muhlihun. İşte felaha eren, kurtuluşa erdirilen insanlar onlardır. Emri bil maruf yapan. insanlara evi emreden ve kötülükten alıkoyan insanlar. Tabi bunun şartlarını lütfen söyledik hatırlarsınız. Dedik ki emreden ki önce ne olacak? Emrettiği yahut da yasakladığı şeyin alimi olacak, bileni olacak. Yasakladığı şeyin yahut emrettiği şeyin alimi olacak. Yani bilecek. Cahil bir insan emri bil maruf nehyenli yapamaz. Ondan sonra davet ettiği kişinin konumunu bilecek. Yani ona nasıl yaklaşması lazım? Nasıl davet etmesi lazım? Gerçekten o insan o terk ediyor mu? O yapıyor mu? allah Teala'nın yasaklamış olduğu şeyi irtikap ediyor mu, işliyor mu? Yani adam yolcudur, sefere çıkmıştır. O gün oruç tutmuyordur. Ramazan günü otaklarda sen tutmuşsundur adamı. Adama diyorsundur ki, kardeşim niye oruç tutmuyorsun? Allah'tan sen korkmuyorsun. Adam da sana der ki ben neyim? Seferiyim. Onun için karşındaki davet ettiğin emri bil maruf nehyi an münker yaptığın kişinin Durumu da çok önemli. Onu da bileceksin. Üçüncü olarak yasakladığın ortadan kalkmasını istediğin münker ortadan kalkıp da yerine daha büyük bir fitne, daha büyük bir bela, musibet ne yapmayacak? Gelmeyecek. Adam bir günah işliyor. Biliyorsun ki bu adam bu günahı işlemekten vazgeçerse, vazgeçirirsen yerine daha büyük bir gün akşeme başlayacak. Yani adam mesela örnek nereli ki bu örnek şey olmasın. Yani sigara içenlere kendilerinin yaptıkları amelin hoş e, göstermesin. İlmehli bu örneği veriyor. Diyorlar ki mesela adam sigara içiyor. Çok asrevi bir adam. Kendini tutamayan bir adam. Sigara içtiği zaman sinirleri diren bir adam. Bu adam sigarayı bıraktırır. Bu adama sigara bıraktırılırsa bu adamın esrar ya da eroin kullanma ihtimali ihtimali yani kesin sigarayı bırakıp esrara veya erohine intikal edecek. Diyor ki o zaman bu adama ne yapılmaz? Sigarası bıraktırılmaz. Tabi buradan da şu çıkmaz yani. Ben de böyleyim. Ben değil. Herkese Allah'tan korksun. Yani Allah Teala'nın vermiş olduğu vücuda emanete zarar veren bir adam öncelikle hıyanet Allah Teala'ya Allah Teala'nın verdiği emanete hıyanet eden insan konumundadır. Bir de ilim şunu konuşmuş, iktilaf etmişler. Demişler ki, emre bil maruf yapan yahut da nehyan yapan insan, yapmış olduğu, emri bil maruf emretmiş olduğu iyiliği önce kendisi yapmalı mı? Yasakladığı şeyden önce kendisi ele tek çekmeli mi? Bu gerekir mi, gerekmez mi? De, diyor ki ilim ehli, hayır bu gerekmez. Yani sen bir şeyden alıkoyabilirsin. O alıkoyduğun şeyi sen yap yapıyorsan, bunun günahı sana yazılır. Ancak bu şey demek değildir. Sen o günahı işliyorsun diye, karşısındaki adamı ondan alıkoyamazsın, manasına gelmez. Ama bunun cezası da, bunun ukubeti de, az sonra hadiste gelecek, ya öyle kolay bir ceza değil arkadaşlar. Cehennemde değirmen, etrafında dönen eşek gibi bir insan türü olacak kendi etrafında dönecek bağırsakları etrafında karnından bağırsaklar çıkmış halde dönecek. Aleyesat böyle baslıyordu. İnsanlar diyecekler ki Allah Allah bu adam bize dünyada emr bil mağruf yapardı, İyiliği emreder bizi kötülükten alıkordu. Niye bu burada? Niye böyle bir azap çekiliyor? Diyecek ki onu atmazdı, Emrettiği şeyleri yapmaz, yasakladıkları şeyden de kaçınmazdı. Yani bunun gibi daha ayrı. Ama bu şu demek değil. Böyle bir adam Emre bir bil mağruf yapamaz, nehiy yapamaz değil. O halde bakın Allah Teala bize nasıl hitap ediyor? Vel takun minkum umme. Sizlerin içinden bir dilim olsun. Ne olsun? Bunlar ne yapsınlar? Ed'uuna ilal hayr. Hayıra davet etsinler. Ye'muruna bil ma'ruf. İyi dile amretsinler ve enhauna ani'l münker. Kötülükten de alıkoysunlar. Yani bu vazife ümmet içinde kain olmadığı sürece, devam etmediği sürece ne yapar? Ümmetin hepsi tümü bu farzı terk ettiği için günaha girer ve artık münkerler sokak ortasında işlenmeye başlar ve durum her geçen gün kötüye gider. Yine Allah-u Teala Ali İmran suresinde şöyle buyuruyor, Kuntum hayra ummetin uhricet nas? İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Yani bizler İslam topluluğu olarak Allah tarafından bakın tezkiye edilen, referans edilen Övlen bir topluluk. Hayırlı bir topluluk olmakla vasfedilmişiz. Peki ne yaparız biz? Allah Teala bizi neden hayırlı bir topluluk olarak nitelemiş? Te'murune bil ma'ruf ve tenhauna ani'l münker. Sizler iyiliği emreder, kötülükten sakındırı alık onusunuz. kötülüğü yasaklarsınız. Yani şimdi bununla ilgili konuşsak haftalarca konuşuruz. Yani emri bil maruf ve nehyanil nünkar ayetlerini alsak aleyhissalatü vesselamın konuyla ilgili hepiniz ra'i, çobansınız ve hepiniz sürünüzden mesulsünüz hadisini alsak hepimizin görevlerini tek tek saysak haftalar olur. Yani bizler evimizde neyiz? Reisiz. İşimizde reisiz. Mahallemizde sorumlu olduğumuz yerlerde reisiz. orada yapmış olduğumuz Kusur, taksirat, emri bil mağruf yapmamamız, nehyenli mümkâr yapmamamız bize ne yapar arkadaşlar? Allah huzurunda hesaba çekmemize sebep olur. Hesaba çekilmemize sebep olur. Yani hiçbir şey öbür tarafta ahirette bu dünyadaki gibi güllük gürlistanlık olmaya bilir. Unmadığın sorumluluklar ve mesuliyetler yarın ahirette karşına bu görevi terk ettiğin için çıkabilir. Evinde siz insanlar oturmuş dizi film seyrediyor ve sen onlara şey diyemiyorsun, veya demiyorsun. Nehi alimünker yapmıyorsun. Senin örneğin olan yani bu fiili yapan, yani topluluğundan Allah Teala bahsetmiş. Niye bahsetmiş? Onlar gibi olma diye. Yani. Allah da onları neye çevirmiş? Maymana çevirmiş. O münkeri işledikleri için. ya da ettiği şöyle, hünnün afla ve amr bil urf. Aslı tercih et. Yani insanlarla muamele ederken ne yap? Affet diyor. Cömert ol. Ve amr bil urf. İyini emret. Ve أعرض عن الجاهلين. Ve cahillerden uzak duruyor sendir. Yani cahillerle muhatap olma. Başına onları dolama, başına sarma. Davet et. Anlarsa anlar anlamazsan deriz. Yoluna devam et. Yine Allah Teala diğer Tövbe Suresi'nde diğer ayette diyor ki Mu'minun وَالْمُؤْمِنُونَ Mu'minatu بَعْضٌ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ Müminler birbirlerinin dostudur. Evliyasıdır. Bizler birbirimizin neyiz? Dostuyuz. Peki dostluğumuz nerede ortaya çıkıyor? Birbirimiz hakkındaki hayırı dileyişimiz. İli dileşimiz nerede ortaya çıkıyor? Ayetine ben devamında Allah talab uyuyor. Ya murunun bil ma'aruf ve enhunun anil munkar. Onlar birbirlerine emri bil ma'aruf bulunur. ve enhun anil munkar. Evet birbirlerini kötülükten uzak tutarlar. Yani bir insan kardeşi için hayır diliyorsa gerçek manada. Yani Allah'ın dinde ve bu din dinle. Bir insan birisinin hakkında hayır diliyorsa, ona emri bir mağruf yapar ve onu kötülükten sakındırır, alıkor. Ama insanların örfünde nedir? Bir Birisi, insan birisinin sana iyilik yaparsa onun elinden tutar ona iş verir, iş bulur gibi şeyler. Değil mi? Ama asıl iyilik emri bir mağruf olur kardeşim. Bak yani aleyhisselatü vesselamın yaptığı gibi bir haram gördüğü zaman, yerine göre ne yapmış, kimi zaman şiddetli davranmış, kimi zaman yumuşak davranmış. Az sonra gelecek yine hadislerde. Ama az olan yani her makama göre, her zamana göre, her mekana göre davranış biçimini ne yapmak? Kişiye göre, zamana göre belirlemek. Yani Aleyhisselatü Vesselam kimi zaman ağız konuşmuş, kimi zaman ne yapmış, yumuşak konuşmuş. Sen de bu şekilde kardeşinin elinden tutarak nasihat etmeyi ne yapmayacaksın? Bırakmayacaksın, terk etmeyeceksin. Gerçek dostluk burada ortaya çıkar. Yine diğer ayette, Muayde Suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ عَلَى لِسَانِ دَاوُودِ وَإِسَى بْنِ مَرْيَمِ İsrail ve oğullarından küfredenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle laletlenmişlerdir. Allah bayağı İsrail oğullarından, Yahudilerden bir topluluğun peygamber diliyle lanetlendiğini söylüyor. Ne kötü bir kazanç. Yani Allah'ın göndermiş olduğu elçi yeryüzünde bir topluluğa lanet ediyor. Bunun sebebi ne? Bu lanete mustahak olmalarının hak etmelerinin sebebi ne? ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْ İsyan etmelerinden dolayı. Allah Teala'nın yasakladığı yasak yasaklarını çiğnemelerinden dolayı. O kanu i'tedun. haddi aşmalarından dolayı. Kanu la yetenahevun an munkerin fa'aluhu. Yapış oldukları münkerden hiçbir zaman yapmazlardı onlar. Birbirlerini nehyetmezlerdi. Yani evinde münker yaşanır göz yumar ses çıkarmaz ailesinde münker görür göz gözüyle görür ses çıkarmaz iş yerinde münker görür ses çıkarmaz etrafında münker görür ses çıkarmaz sonuç Allah'ın göndermiş olduğu bir resul değil Davut ve İsa gibi gönderilmiş iki tane resulün lisanıyla diliyle bu insanlar ne olmuş laneti hak etmişler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere bizlere bunlardan haber vermiş. Sebebi ne? Niye bizlere haber veriyor bunu Allah Teala? Onların düştüğü hataya bizlerin de ne yapmaması için, düşmemesi için. Lenez ma ifalun. Onlar ne kötü şeyler yapıyorlar. Ne de kötü işler yapıyorlar. Yine Allah Teala buyuruyor ki ve kulul hakku min Hak Rabbiniz tarafından gelmiştir. Fman şağa fal yümen dilani mafsin, fman şağa fal yekfur dilanda inkalesin. Yani buradaki ifade seçenek ifadesi değil arkadaşlar. Yani dilersen al, dilersen alma. Hani bu nasıl bir ifade? Arapçada da Türkçe'de bazen takyir diyorlar hani takyir. Ne demek? Yani hürsün. Buradaki öyle bir ifade mi? Hayır. Buradaki tehdit ifadesi yani ho hoca öğretmen okulda der ki öğrencisine ister çalış ister çalışma bu neyin ifadesidir ne anlatmak ister hoca yani tehdit edersin Allah Teala diyor ki hak artık gelmiş burada kendini kurtarmak isteyen iman etsin kendini kurtarmak istemeyen kendini sevmeyen de ne yapsın fel yekfur küfesin inkar etsin Allah Teala'nın buna ihtiyacı yok anlatarak buyuruyor ki bi ma tukmer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a davetini aleniyye mansup için gelen ilk emirlerden bir tanesi. <gülüyor> Biliyorsunuz belli bir süre Aleyhisselatü Vesselam davetini sırrı gizli yapmıştı. Sonra bu ayetini fes'a bi ma tukmer sana emrolunanı yap. Haykır. Artık açıkça emrolunanı ilet, tebliğ et ve ağrıd anil cahiliyin, ve ağrıd anil müşrikin ve müşriklerden iğraven, yüz senir. Allah tarafı yok <gülüyor> ki, en zeylellezine enhevne anissu Araf suresi, deminki bahsetmiş olduğumuz balık hadisesine muhatap olan kavim. Dedik ya, kendilerine cumartesi günü balığın böyle bolca geldiği denizin üzerinde öyle balıkların yüzdüğü o kavim. allah Teala onlardan bahsederken diyor ki فَلَمَّا su مَا ذُكِّرُوا بِهِ O topluluk, kendilerine öğün şeyleri unutunca, yani oralı olmayınca, umursamayınca diyor ki allah Teala اَنْ جَيْنَا الَّذ۪ينَ نِنْهَوْنَ عَنِ السُّٓу ayırmıştık o topluluğu değil mi? Kötülükten alıkoyanları ey insanlar bakın bunları yapmayın etmeyin diyenleri kurtardık diyor Allah-u Teala enceyni la anillezine enhevne anissu ve ahadnellezine zalemu bi'azabin be'is zulmedenleri yani balık tutarak Allah'ın emrini çiğneyenleri katı bir azapla ne yaptık? Yakaladık bima kanu yefsukun bu kötü azaba maruz kalmalarının sebebi nedir? Fasık olma. İtaatten, Allah'a olan itaatten dışarı çıkmalarından dolayı ne yaptık? Onları acı bir azapla yakaladık. İlk hadis, Ebu Sa'id el-Kudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim. مَنْ رَعَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِ Sizden kim bir münker görürse onu eliyle ne yapsın? Değiştirsin. Bu gücü olan insan için. Sınırları içinde işlenen, Allah'a isyanı gören, bilen yöneticiler için. Evindeki münkeri gören aile reisi için. İş yerindeki münkeri gören iş sahibi için. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bunu değiştir. Elinle değiştirende. Yani evde bir mümkâr gördün. Evde insanlar müzik dinliyor. Televizyon seyrediyor. Haram işleniyor. Bunu ne yapmalısın sen? Elinle değiştirilmelisin. O haram işlendiği sürece sen bil ki bu haramdan dolayı Allah'ın huzurunda o haramı işleyen insanlardan önce ilk hesaba çekilecek insansın. Niye hesaba çekileceksin? Allah sana sana şu soruyu soracak. Niye? Emri bir muharif yapmadın. Niye yani min kadan nehetmedi? Failem istati' fe bi lisanihi. <Sessizlik> El ile değiştiremeyen diniyle değiştirecek. Bu da alimler ilim ehli. Mesela komşunda olan birinin kefire girip alamaması, gidip komşuna gidip televizyonda müzik çalıyor diye televizyonun düğmesini kapatamasın değil mi? Ama dilinle telli yaparsın. Fe illem istati' fe bi da hatırlıyorsan Kalbinle ne yapacaksın, İntihar edeceksin mümkün. Ve zaten ki azaful <gülüyor> bu da imanın neyi? En zayıf. Şimdi bazen taksiye bindiğin, öyle <gülüyor> işte yolculuğa çıkıyorsun, adam arabasına nazar boncuğu koymuş, muskokuş, bir şeyler koymuş. Bazen şeytan sana o adamdan konuşmamanı vesvese veriyor. Orada bu hadis hemen aklına gelsin. Yani sen orada. Veya adam taksiye binmişsin, açmış da iyi müzik dinliyor. Sen o, o arabayı kiralamışsın, o araba artık o anlık senin. O müziği sen orada kapatacaksın. Yani senin sorumluluğun dahilinde. Bileceksin ki kapatmazsan, kapattırmazsan, sen ne yapmadın? Elinle değiştirmen gereken bir şeyi elinle değiştirmedin. Dilinle de pısırık kaldın, konuşmadın, sustun. Kalbinle belki bu ettin, etmedin. Yani burada o sınavı ne yaptın? Kaybettin. <gülüyor> Gideceği yere belki çabuk gittin, çabuk vardın, çabuk ulaştın ama öbür taraftan ahirette birçok kayıplara sebep oldun. İkinci hadis İbn Mesud radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ma'min nebiyen ba'atahu Allahu fi ummetin qablī illā kāna lahu min ummetī havāriyūn ve asḥāb. Allah Teala Benden önce göndermiş olduğu her her peygamberle birlikte ne yaptı? O peygamberlere o kendi ümmetinden havariler, bu ashab, sahabeler, destekçiler verdi. Ve akiduna bir sünneti ve akte emrihi. Bu havariler, o peygamberlerin ashabı, dostları, o peygamberin sünnetlerini ne yaptılar? Aldılar. Getirmiş oldukları dini yaşadılar ve onun peşinden izinden gittiler. Fırma inna taqlufu min badhim kulu. Her havari ve peygamberlerin ashabından yakın dostlarından sonra bir topluluk meydana gelir. Nesiller ortaya çıkar. Yaqulun ama la ifalun. Onlar yapmadıkları şeyleri söylerler, yapmadıkları şeylerle konuşurlar. Veya falun amaala yok ve kendilerine emronun yani şeyleri yaparlar diyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Femen cahedahum biyedhihi fahu mu'min kim onlar karşı eliyle mücadele ederse o kimse mu'mindir. Femen cahedahum biqalbihi fahu mu'min kim onlara karşı kalbiyle mücadele ederse mü'mindir. Femen cahedahum bilisanhi fahu mu'min kim onlara diliyle mücadele ederse mu'mindir. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ مِنَ الْا۪يمَانِ حَبَّتُ حَرْدَلِن۪ Bunun ötesinde artık yani ne eliyle, ne kalbiyle, ne de e, diliyle ya da kalbiyle bir mücadele yoksa bu, bu tür insanlarla. Diyor ki, bunun ardında artık ne yoktur? iman ancak diyor hardal tanesi kadardır. O insanın ardında, bundan sonraki şeyin ardında kalan iman ancak bir hardal tanesi kadardır. Üçüncü hadis Ubadet ibn Samit radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyh ve ta'am Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat ettik beyat etmiş olduğumuz yani bizden söz almış olduğu bizim ona yapmakla yapma, yapmamız için vermiş olduğumuz sözlerden bir tanesi de neydi işitmek ve itaat etmek Kimlere eşitmek ve itaat etmek arkadaşlar? Hmm. Yöneticilere. Fil usri ve yusri. Hangi durumlarda, hangi konumlarda iyi ve kötü hallerde? Zor, çetin ve güzel günlerde. Yani her şeyin güllük külistanlık olduğu, her şeyin yolunda gittiği dönemlerde yöneticilere itaat etmek nedir? Kolaydır. Ama Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan aldığı, ellerinden tutup ahit aldığı, söz aldığı meselene kötü günlerde ve iyi günlerde. وَالْمَنْشَةِ وَالْمَكْرَةِ Hoş görünen, sevilen durumlarda ve sevilmeyen, nefsin hoş karıştırılmadığı dönemlerde beyaz etmek. وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا Bu ifade çok önemli. Bakın arkadaşlar bu hadis, bu halime müslümanü beyaz etti çoğu bu hadis. وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا kayırmalarda yöneticileri başkalarını kayırmaları halinde bile adam dayısının oğlunu, amcasının oğlunu, yeğenini ye, ye, ne yapıyor? Kayırıyor. Sana vermesi gerekeni ona veriyor. Bugün de böyle şeyler gözükmüyor mu dünyada her yüzünde? Yaşanmıyor, yaşanıyor. <gülüyor> Ve yöneticilere yönetimleri konusunda çıkış yapmamak onlarla çekişmemeyi konusunda diyor aleyhissalatü vesselam bizlerden ne yaptı? ahit aldı, beyaz aldı. illa entaral kufran bevahen şimdi aleyhissalatü vesselam bizlere yöneticilere karşı ne zaman konuşulabileceği, ayaklanulabileceği onlara karşı ne zaman çıkılabileceğini gösteriyor. Bakın hangi şartlarda biz yöneticilere karşı itaat etmek zorundayız? Bizim üzerimizde bir ahittir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından aldığı sözdür. Nedir o durumlar? Hadis çok açık. İyi günde, kötü günde. Nefsimizin hoşuna giden, hoşuna gitmeyen durumlarda. Müsaade ettiğimiz, gördüğümüz ve kesinlikle bildiğimiz haksızlıklarda, bunların hepsinde ne yapacağız arkadaşlar? Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğu uyarınca işiteceğiz ve itaat edeceğiz. Hangi konularda? tabii Allah Teala'nın maruf olan konularında, dinen emrettiği konuları. Diyor <gülüyor> ki Aleyhisselatü Vesselam illa enterev kufran bevahen ancak bir küfür görürseniz yöneticilerden. Nasıl bir küfür bu? Kufran bevahen açık bir küfür. İlk şart bu. Ab açık bir küfür olacak. Yani zulüm değil bakın arkadaşlar. Hatta Şeyh Salih-i Resulullah diyor ki وَامَّا قَوْلُ بَعْدِ النَّاسِ اَسْسُفَحَا Bazı sefih Akılsız bazı insanların diyor söylediği şu söz diyor ne kadar da yani şeydir. Saçmadır. اِنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْنَا تَاعَةُهُ لَا تِلْ illa اِلَّا اِذَا اِسْتَقَامُوا اِسْتِقَامَةً تَعَمْنَا Yöneticiler ancak dost doğru yolda yürüdükleri zaman müstakim oldukları zaman helalleri işleyip haramlardan kaçındıkları zaman ancak onlara o zaman itaat edilir diyen insanların sözü ne kadar da aptalca bir sözdür. Yani böyle bir yönetici bu da eline. Peygamber Aleyhisselam'ın döneminden sonra, değil mi? Baktığınız zaman, Gulef-i döneminden sonra baktığınız zaman böyle bir şey yok. Allah para Enam Suresi'nde buyuruyor ki وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِم۪ينَ بَعْضًا Bizler, <gülüyor> zalimleri birbirlerine ne yaparız? Hakimler kılarız, yöneticiler kılarız zalimleri zalimlerin üzerine yöneticiler getiririz. <gülüyor> Neden böyle yaparız? Yaptıklarından dolayı. O insanların işlediklerinden dolayı, kesbettiklerinden dolayı zalimlere yine kimleri getiririz? Zalimleri getiririz. Yani sen halk olarak zalimsen kendine zulmediyorsan nasıl insan kendine zulmeder? eder? allah Teala'nın haramlarını çiğneyerek değil mi? Senin başına da gelen nasıl olur? Senin cinsinden olur. Ama böyle olmasına rağmen Aleyhisselatü Vesselam, bu durumlarda bize neyi tavsiye ediyor? Sahabenin de dediği gibi işitmek ve itaat etmek. Adam sana bir emir getirmiş, yönetici. Halkın genel yaşam tarzını düzenleyen bir emir etmiş. Bu emre ne yapacaksın sen? İşini tutan İşin. İşin. edeceksin. Ya bu adam dayısının oğlunu kayırıyor, yeğenini kayırıyor, oğluna kayırıyor, itaat edeceksin. Senin üzerine düşen bu. Peki o adam, o yönetici ne yapacak? Onun karşılığını, yaptığı zulmün, kayılmanın karşılığını, kötü karşılığını, akıbetini ahirette alacak. Diyor ki, aleyhissalatü vesselam, Bukhari ve Müslümin'i riyat etmiş oldu hadiste. Ma min abdin yester'îhillâhu <gülüyor> ra'iyye Allah-u Teala bir kulu, bir kavmin başına Çoban olarak, yönetici olarak, hakim olarak atar da ve bu yönetici yamutu, eğer yamutu Allah'a gasul ra'iyyeti ve öldüğü gün halkını, vatandaşını ezmiş, onlara gas, aldatmış olarak ölürse illa harram Allah aleyhil cennet. Allah bu yöneticiye cenneti ne yapar? Haram kılar. Yani bu Allah'la o yöneticinin arasındaki mesele durum. Sen kendini ne yapma? Oraya sokma. Senden istenen, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın senden istediği beyat aldığı, söz aldığı konu işitmek ve itaat etmek. Bundan açık daha başka hadisler de var arkadaşlar. Konuyla ilgili bu kadar açık hadisler varken hala bazı insanlar cahilce konuşarak ne yapıyorlar? Bugün de birçok işte görüyorsunuz yargılaşkan fitneleri. Ya işte milyon dolarları var. Ya işte şu kadar şeyleri var. Ne oldu? Bu kayırmalara karşı insanların ayaklanmaları sonucu, direnmeleri sonucu, gelen, var olan münkerden daha büyük bir münker geldi. Öyle değil mi? Yani bugün Libya'da 10 bin insanın Müslümanın kanı akıtıldığı söyleniyor. 10 bin insan ölmüş 20 bin insan kayıp. Hı hı. Biliyor musunuz arkadaşlar? Aleyhisselatü Vesselam niye nasip etmiş bu şekilde? Ümmetin kanını korumak için. Ha, Onların başlarında olan zalimler yöneteceğin hesabını kim verecek? Bak hadiste okuduk. Allah ne diyor? Kavmine kötü davranan onları aldatan insanlara ne yapacak Allah-u Teala? Cenneti haram kılacak. Bu onun cezası. Başka bir hadis de diyor ki İmam Müslim ve Ahmet rivayet ediyor bu hadiste. Aleyhisselatü Vesselam beddua ediyor. Diyor ki Allahümme men vella min emri ummeti şeyan. Feshqa alayhim feshkuh Allahım benim ümmetim içinde, benim ümmetim üzerine yönetici olarak, idareci olarak gelip de onlara zorluk çıkaranlara sen de zorluk çıkar. Yani böyle bir dua var, beddua var. Ama müminin kanının dökülmemesi için, suçsuz, günahsız insanların kanlarının akıtılmaması için, Aleyhisselatü Vesselamın tavsiyesine işitmek ve itaat etmek. Ne zamana kadar? Şartları geliyor şimdi. İlla an kufran bavahen. Açık bir şekilde küfür görüncelek. Bakın zulüm demiyor, fısık demiyor. Yani adam zina da edebilir, yönetici içki de içebilir. Bunlar hiçbir küfür terimisine değil. Endafun minallah taala fihi burhan ve bu küfür açık küfür olacak. Ap açık olacak. Duyduk, gazete yazdı, böyleymiş. Güvendiğim birisi bana haber verdi. Ona da başka birisi haber veriyor değil. Ve açık olacak ve Allah hakkında bu küfre karşı bir demirin olacak. Küfür olduğu kesin olacak. Bu şartlar altında ne yapılır? Yöneticilere itaat edilmez. İlim ehli dördüncü bir şart daha getiriyor. Diyor ki gücün kuvvetin olacak. Böyle sokaklara taşla, sapanla, sokayla çıkarak değil. 10 dün kere değiştirebilecek gücün olacak. Böyle bir şey fesforunuz değilse, ortada küfür yoksa, bu küfür apaçık değilse, Allah katında bununla ilgili bir burhanın bir delilinin yoksa ve gücün kuvvetin yoksa bile ne yapacaksın? Yani küfür olsa bile orada, o noktada diğer şartlar yerine gelmiyorsa bazı insanların bunu yaptığı gibi meydanlara dökülerek, gösteriler yaparak insanların, çoluğun, çocuğun, kadınların haksızları öldürülmesine sebebiyet vermeyecek. Ve alâ enne kule bil hak. Aleyhisselatü Vesselam'ın beyat aldığı, söz aldığı konulardan bir tanesi de nerede olursak olalım hakkı söylememiz diyor. Hakkı söylemek üzere Allah-u Teala'nın Resulüne söz verdik. La <gülüyor> nekavu billahi levme telâib. Kınayıcının kınamasından korkmamak konusunda da Aleyhisselatü Vesselam'ın söz verdi. Ya şimdi ben bu adama dersem, ya bu adama bir şey söylersem, ya akrabama bir şey dersem, Diyerek ne atmayacaksın, Korkmayacaksın. Aleyhisselatü Vesselam'ın ahit aldığı, söz aldığı bir da bu. Hasan Basri'den rivayet olunuyor. Diyor ki emri bil maruf bizlerin etrafında dost bırakmadı diyor. Emri bil maruf. Nehyan-i bizlere bir dost bırakmadı. Gerçekten öyle. Değil mi? Ama yine de insanın ne yapması lazım? İyilmaması lazım. Nebi Aleyhisselatü Vesselam İman-ı e rivayet ediyor. Diyor ki Aleyhisselam uzun bir hadisinde sonunda İsmak ve ati Yeneticine Yeneticine işit ve itaat et. Ve in barada zahrek ve akada malek Ne demek bu? Sırtına vursa elinden ekmeğini alsa ve da malek elinden malını alsa İsmak ve ati İşit ve itaat et. Yani burada zulüm açık adam yönetici geliyor senin sırtına vuruyor elindeki malını alıyor gazp zulüm ama küfür değil çünkü yani bugün bu hadislerin bakın arkadaşlar neyini görüyoruz tezahürünü görüyoruz yani on bin tane insanın ölümü öyle dille söylendiği kadar kolay değil arkadaşlar aleyhissalatü vesselam hadis-i ne diyor kabe bakarak ey Kabe sen Allah katında şereflisin şerefli değerlisin isin. ama bir müminin kanı senden daha değerli. Değil mi? Yani bir müminin kanının dökülmesi öyle kolay değil. Bununla ilgili fetva veren, bununla ilgili konuşan, insanları, halkları sokaklara döküp ölmelerine sebep olan insanların ahirette boynunda bu on bin tane kalp ne yapacak? Duracak. Allah'a bunun hesap verecek. O yani kadar kolay değil. Yani Aleyhisselatü Vesselam korkak mıydı da? Sırtına vursa da elinden malını alsa da itaat et diye buyurdu. Hayır. Neden bu tavsiyede bulundu? Çünkü yani bunun getireceği nokta bu. Yöneticiler makamlarına oturup yerlerini sağlamlaştırdıktan sonra orayı kolay kolay ne yapmazlar? Bırakmazlar. Sen ne yapacaksın? İşiteceksin ve itaat edeceksin. Yani apaçık bir küfür gördüm. Küfür çok açık, çok net. Allah katında bununla ilgili bir burhan var. Bununla ilgili, bu münkeri kaldırmayla ilgili bir güç kuvvet var. O ayrı bir şey. Ama kadınları, küçük çocuklar sokakları dökerek, mitinglerde, eline bayrak alarak, çığlıklar gibi üzerinde tanklarla, tüfeklerle yürünmesi sebep olman yani saçmalık. Nebi Aleyhisselatü Vesselam az sonra okuyacağız hadisi. Yönetçüslere nasihat etmeyi de bize öğretiyor bazıları var, bunun kahramanlık olduğunu zannediyor. Meydanlara eline apörler alıp çığlıklar atmayı, bağırmayı, gazete köşelerinden yöneticilerin aleyhinde konuşmayı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, sizden birisinin diyor, sultana, padişaha, yöneticiye nasihatı varsa ne yapsın diyor? Onu apaçık söylemesin. Yani herkesin önüne haykırmasın. Elinden tutsun, baş başa kalsın, öyle söylesin bak Osmanlı döneminde yıllarca 600 sene ne yapılmış? Hüküm sürülmüş. Genel manada insanlarda Ehl-i bu öğretisi aleyhissalatü vesselamın yöneticilere ithal etme konusu halk için de iyi işlendiği için ne yapılmamış? Bugün modern çağda dökülen kanlı olaylar o şekilde çok yaşanmamış. Aynı şekilde bu memleketin tarihine baktığınız zaman yakın tarihine aynı şeyi görüyorsunuz. Yani insanlar kaleyana gelip güçleri olmadan bazılarının kıyam dediği şekilde baş olsaydı ne olabilirdi belki de bu memlekette bu topraklar içinde de milyonlarca insan, biliyorsunuz, binlerce insan katledildi, milyonlarca insanın ölümüne sebep olabilirdi. Diğer hadis Nuhmal ibn-i radıyallahu radiyallahu anh diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Metelul kaim fi hududillah Allah-u Teala'nın sınırları üzerinde duran yani emri bil marufta bulunan, nehyenil münkerde bulunan kütülükler gördüğü zaman onunaheden. Walwaqafiha, <Sessizlik> kmeselı kâmin istehamu ıla sifina. Teala'nın emirlerini sınırlarını bilen tanıyan insanlar ile o sınırların çiğneyen tanımayan insanların diyor misali. Gemiye kura ile binen, kura çekilerek kura sonucu binen yolculara benzer. Aleyhisselatü Vesselam bakın insanları yani allah Teala'nın emirlerini yerine getirenler ve yerine getirmeyenler olarak ikiye ayırıyor. Ve bunları bir deniz yolculuğuna çıkan, gemiye binerek deniz yolculuğuna çıkan kura çekilerek kura sonucu bu yolculuğu hak eden insanlara benzetiyor Aleyhisselatü Vesselam. Fasar'a bazıları onlara ve bazıları altlarına. Bu yolcuların kura sonucu kimileri geminin en üst katındadır, kimileri de geminin alt katındadır. Vekalallazina fi esfelha geminin altında bulunanlar izasakav minel ma maru ala fawkihim. Ortadakiler, <gülüyor> alt kattakiler su istediklerinde, susadıklarında üst kattakilere giderler ve derler ki: "Lev enna kharaqna fi nasibina kharqan ve lem nu'zi men fawqana." Üst kattakilere şöyle derler. Biz çok susadık ve altta suya ihtiyacımız var. Biz bu alt katta olduğumuz için geminin altı bize ait. Kendi payımızdan bu, bu geminin alt katında hiç kimseye zarar dokunmadan ufak bir delik açsak ne olur? derler. Fa <gülüyor> entaraquhum Üskattakinler diyor, o alt kattakinleri bıraksalar, istediklerini yapmalarına izin verseler, Aradu helaku cenia. Onların irade ettikleri, istedikleri şeyleri yapmalarına izin verirlerse, üst kattakinler ve alt kattakinler topluş hem beraber ne olur? <gülüyor> Helak olur. Ve akadu ala edihim, ellerinden tutar onları çekerler. Bu yanlışı yapmalarından onu onları tutarlar, alıkorlarsa ne <gülüyor> وَنَجَوْ جَمِيعًا Hep birlikte ne yaparlar? Selamete çıkarlar. Hep birlikte kurtulurlar. Bakın Aleyhisselatü Vesselam diyor, bir toptuğu böyle şey yapıyor, diyor. E ben de diyor. Allah sana diyor ya Enfal Sûret'te فَتَّقُوا فِتْنَةً Ey insanlar öyle bir fitneden korkun ki o fitne لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُ مِنْكُمْ خَاسًا Geldiği zaman sadece sizlerden zulmetenlere ne yapmaz? İsabet etmez. Geldiği zaman Umumi. umumidir. Aynı şu gemi örneğinde gibi. Yani ya, ne hali varsa görsün, evinde ne alt istiyorsa istilesin mantığıyla yaşamak. Ne yapar arkadaşlar? Gemiyi batırır, alttaki de helak olur. Sen de helak olursun. Sen de helak. olursun. Olsun. hadis. Ummul Mukminin, Ummu Seleme, Hind, Bint Abi Umeyye Raziyya Radiyallahu Anha, Alın Nabi Sallallahu Aleyhi ve sellem O, O, O, O, O, O, Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Sizlere diyor bir takım yöneticiler başınıza gelecek. فَتَعْرِفُونَ <gülüyor> kirun. Onların bazı işlerini ne yapacaksınız? Münker olarak göreceksiniz. Yaptıkları bazı şeyler münker. Bazı şeyler de, de mağruf bilinen, allah emrettiği şeyler. فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِعَ Kim bu kötü olarak, münker olarak gördüğü şeyleri inkar ederse, kalbinden inkar ederse, biri de bunu mesela mabunla ilgili söylerse fakat berine. kendini ne yapmıştır dinini temize çıkarmıştır. Ve men fakat selime. Kim inkâr bulunursa bunları hoşnutsuz ifade eder. Yanlış olduğunu öğretirse fakat selim, selamette olur. Walakin men radiya ve Ancak kim bu gördüğü münkere razı olursa ve bunun peşinden gider, bu münkere davarsa işte o zaman diyor, onun durumu nedir? Kötüdür. Sahabirler soruyorlar, ya Resulallah Ela nukatiluhum Yani böyle münkerlerini gördüğümüz yöneticilerimizle savaşmayalım mı? Savaşalım mı? Onlara karşı kılıçlarımızı çekelim mi? Allah'ın Resulü. Çünkü ortada münker var. Sen haber veriyorsun, diyorsun ki senden sonra başımıza yöneticiler gelecek ve bunlardan mümkün, hasıl olacak. Bunlarla savaşalım mı? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam La. Ne yapmayın bunlarla? Savaşmayın. Ma akamus salate fikum. Ma akamus fikumus salat. Namaz kıldıkları sürece hayır. Namaz kıldıkları sürece hayır. Bu hadis bir delili var ayrıca arkadaşlar. Namaz kılmamanın, namazı terk etmenin ne olduğuna dair küfür olduğuna dair bir delil var. Nereden çıkardık onu? Evet. Biraz önceki hadisten. Bakın fıkıh işte bu arkadaşlar. nasıl Biraz önceki hadisten ne dedi? Yöneticilerle çekişin. Ne zaman çekişin dedi? Hangi halde çekişebilirsiniz dedi? Açık Tabii küfür gördüğünüz zaman. Buradaki hadisten ne diyor aleyhissalatü vesselam? Onlar sizin aranızda namaz kıldıkları sürece savaşmayın. Demek ki ...namaz kılmadıkları zaman... ...onlarla varılabilir... ...savaşılabilir... ...yani onlar ne yapmış olurlar... ...küfür suç olur... ...açık küfür olur... ...onun için ilim ...bu ve buna benzer... ...delilleri getirerek diyor ki... ...namaz kılmayı terk eden bir adam... ...tembellikle de olsa... ...biliyorum Allah emrediyor... ...biliyorum Allah bunu bana farz kılmış ama... ...yapamıyorum... ...kalbin temiz imanım var Allah'a inanıyorum dese de... ...ilim ehlinin bir kısmı diyor ki... hayır. Bu adam namazı terk ettiği için nedir? Kafirdir. Derinleri birçok derinleri var. Bunlardan bir tanesi de bu, bu hadis. Bu hadisi bir önceki hadislerinde incelediğimiz zaman, hele aldığımız zaman daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. An-Ummul-Mu'min-Ummul-Hakem Zeynep binti Cahş radiyallahu <gülüyor> anha annen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem dehal aleyha fezia aleyhissalatu vesselam müminlerin annesi Zeynep Binti Cahş radıyallahu anh'ın yanına korkmuş bir halde ürpermiş bir halde girdiğini söylüyor. Aleyhissalatü vesselam da bahsediyoruz. Yani aramızda Allah'ı en çok tanıyan, Allah'ı en çok bilen insan. Korkmuş, ürpermiş, hanımının yanına koşarak geliyor. Ve Aleyhissalatü vesselam bakın o korku anında ne diyor? La ilahe illallah. Kelime-i Tehid La ilahe illallah. Ve ilun Arab arafların vay haline. Onlara bir şer yaklaşmakta, bir kötülük yaklaşmakta. Hedro kötülük diyor ki: "Fatihal-lehum min radmi Yecüc ve Mecüc misl hazihi uhallaqa Diyor ki bugün Yecüc ve Mecüc seddinden şu kadar bir delik açıldı diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani baş parmağıyla işaret parmağını ne yapıyor? Birleştirerek o açılan deliği gösteriyor. Şu kadar bir delik yani küçük bir delik. Aleyhisselatü Vesselam yani haber gelmiş, vahiy gelmiş bu şekilde. Ona bildirilmiş ki Eriş-i şu anda hapis oldukları yerde ne var? Bir delik var. Her gün bu açılıyor. Değil mi? sonra geri dönüyor. Açılıyor, geri dönüyor. Bunlar tam ulaşıyorlar. Yaratı seyrede geldiği gibi yeniden ilk haline dönüyor. Ta ki fiyat alametlerinden bir tanesi olan iletme cüzdünün çıkışına kadar. Aleyhisselatü Vesselam bu haber alınca La ilahe illallah diyor. Arapların vay haline. Çünkü o dönemde Allah Resulullah Aleyhisselatü iman edenlerin aslı çoğu kim? Araplar. Aleyhisselatü Vesselam'a bu tepkisini gören hanım Anımı, müminlerin annesi diyor ki فَكُولْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَنُهُ لِكُوَ ف۪يلَ aramızda senin gibi salih insanlar varken yahut aramızda genel manada salih insanlar varken helak olacağımızdan mı korkuyorsun? Ey Allah'ın Resulü, helak mı olacağız? Yani bugün de aynı şey var değil mi? Bazı insanlar Anladım. şeyhlerinin, hocalarının efendi hazretlerinin hayatta olduğu sürece başlarına bir belanın, musibetin gelmeyeceğine inanıyordur. Aleyhisselatü Vesselam, bu soruya cevap diyor ki Ale نعم evet اذا كفر الحب pislik, iğrençlik, kötülük, çoğaldığı takdirde evet, aranızda salih insanlar olsa da ne yapacaksınız? Evet. helak olacaksınız. Bu halis bu hâre ve Müslim'in İttifak ettiler size. Yani öyle yok. Aramızda salih insanlar var onların diyor ümmetine bir şey olmaz diye bir şey yok. Elin yani bir maruf terk edildiği zaman ehyan-ül münker terk edildiği zaman toplumumuzda içimizde kötülük haber, pislik, irayçlik arttığı zaman ne yaparız? Helak ediliriz. Helak oluruz. 7. hadiste Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu <gülüyor> anh Ali'l-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kal اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِيَتْ تُرُقَاتِ Aleyhisselatü Vesselam ashabına her şey öğretmiş. Yani bu din gerçekten bütün ahlakı, adabı, ibadeti öğretmiş bir din. Diyor ki Ebu Sayyir Huzri, Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِيَتْ تُرُقَاتِ Yollarda sakın oturmayın. Kaldırınlarla yol üstünde oturmayın. Yani Bugün kahve önlerinde görüyorsunuz insanları. Kapı önlerinde kadınlar. Değil mi? Veya insanlar oturmuşlar, konuşuyorlar. 1040 sen önce Aleyhisselatüsselam edep ahlak oynuyor. Fakale, Rassulullah, maalesef in meclisine budun, ne tıp <fiyha> Ey Allah ma'sudu, biz bu meclislerde yani bu kapıların önünde yollarda oturuyoruz, oturmak, yani oturmamız lazım, muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz. Aleyhisselatüsselam diyor ki, fakale Rassulullah, sallallahu aleyhi ve sallam, eyla illa yani illa oturmakta ısrar ediyorsanız. Fa yolun hakkını verin oturduğunuz yolun hakkını verin nedir o yolun hakkı geliyor Sahabe ela soruyor kalı ama hakkı ne yolun hakkı yolun hakkı olur değil mi asfaltın kaldırımın hakkı nedir yüksel sallam gaddul basar gaddul basar ilk hak Gözü, haram. gözü yapmak? Haramdan korumak. Ya, çünkü sen bu gözünü korumazsan yanacak mı gözü? Azab olacak. Onu bil ya. Gaddur basar. Vekekful edâ. Yoldan ne yapmak? İnsanlara zarar veren, yolunu tıkayan şeyleri kaldırmak. Ama sen kalkıp yolun ortasında durursan, yolun ortasında arabanı ters bir şekilde fark edersen, evet yolun hakkını ne yapmamış olsun, vermemiş olursun. Bilakis Müslümanların bütün hakkını üzerine almış olursun. Ve <Sessizlik> sana verilen selama da icabet etmem. Ve <Sessizlik> el bil ma'ruf ve el nehyi anil münker. Emru bil ma'rufta bulunmak <Sessizlik> ve nehyi anil münkerde bulunmak. Bunların hepsi yolun hakkı. Yani yolda öyle oturup çekirdeke mi? Boş yer. Evet. O yolun hakkı var. Nedir o yolun hakkı arkadaşlar? Gözü haramdan korumak, Başka? Kesin kimseye rahatsız. Kefalada yoldan İyiliğine taş gibi yanlış şeyde yani Allahü Vüsalâm acı verecek, ezit verecek şeyler kaldırmak, para dursalâm sana selam verildiğinde selamla icabet etmen. Sonra emri bir mağrır ne yani bu şey yapamam. Buna rağmen o meclisten kalkarken o meclisin kifareti var. Meclisin kifareti kalkarken ne edeceksin? <tuhu> subhanek Allahumma bihamdik eşhedü la illa ve Allah'ım seni hamdın menaberim hamd ederek seni eksikliklerinden tenzih ederim çünkü ben burada kusurda bulundum eksikliklerde bulundum yolumuz ortasına oturduk yanlışlar yaptık yani herhangi bir mecliste eşhedü en la ilaha illa ente eşhedü en la ilaha illa ente subhanek Şahadet ederim ki, ibadete layık teklilah sensin. Seni yine tenzin ederim subhaneke. La ilahe illa senden başka ilahe otur. Evet. Estağfurullah otur. <gülüyor> <gülüyor> bir mahverimden dolayı istiğfar eder ve sana tövbedir. Meclisin kefareti bu. Nerede oturursan otur. Kalkarken bunu söyleyeceksin. Ki hasıl olan kusuru bu kefaretle örteceksin. 8. hadis İbn-i Abbas radıyallahu anh اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَآ خَاتَ مَنْ مِنْ ذَهَبْ ف۪ي يَدْ bir adamın elinde altından bir yüzük gördü diyor İbni Abbas. Radiyallahu aleyhi ve sellem. فَنَزَعَهُ merhametli bir insan ama kimi zaman da kere sert davranan bir insan. Bak adamın elinde altın yüzük görüyor. Fenazeahu Adamın elinden yüzüğü çekip alıp çıkartıp atıyor. Fırlatıyor yere. diyor Ya Resulullah. Ya'midu ila min fi Sizlerden birini, biriniz ateşe doğru yönelmekse ve o ateşi alıp elinde tutmakta yani altın yüzük takmasını neye benzetiyor Aleyhisselam? Siz deden birisi ateşe doğru yönelip ateşe elini alıyor. Mümkâr oluyor bu Aleyhisselam. Ne hiç alerji in yok? Ne yaptığın şey? Cehennem ateşiyle oynamak gibi bir şey. Bu yaptığın şey senin ahirette olan bir şey. Tabi bu hak bu sert. Tabii gören adama diyor ki çevredeki insanlar fek ile irvadun <gülüyor> bad badma zaheb rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. vesselam gittikten sonra adama deniyor ki huz khatamaka entefe lehi. <gülüyor> Aleyhissalatu alıp senden söküp aldığı fırlattığı şu yüzü git al. Ondan faydalan yani git onu sat. Parasını al bir şeyler yap yani. Ondan sonra geliyor adam bakın sahabe ki, Allah Allah. Allah'a yemin olsun ki hayır almam. La Kesinlikle onu almam. Fakat Rasulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem. onu benden çıkarıp alıp, alıp söküp attıktan sonra Allah'ım ben onu almam oradan bir daha diyor. Almam. Arkadaşlar, her günah işlediğimizde o günahın ateşle oynamak olduğunu ne yapacağız? Bileceğiz onun ateşle oynamak olduğunu bileceğiz. Affı yok. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki مَا أَسْفَلَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنْ فَهُوَ فِي الْنَارِ Şu ayak bileğinden aşağı inen ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? <gülüyor> Elbise ateştedir. Bileceksin senin bu bileğinden aşağısı yanıyor. Sen orayı yakıyorsun. Ama farkında değilsin. Niye farkında değilsin? Çünkü şu anda yanmıyor. Ne zaman yanacak? Ahirette Ahiret yanacak. Ama bil ki Aleyhisselatü Vesselam yakinin Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Yakin olarak Sizlerden birisi ne oluyor da eline bir ateş alıp diyor, ateşe yönelip eline bir ateş alıyor. Yakın öyle bir hale gelmiş ki, iman öyle ki o eline takılan altın yüzüğü ne olarak görüyor aleyhissalatü vesselam? No. Avuca alınmış bir ateş olarak görüyor. Elbisen paçaların yerde sürünüyor. Erkek olarak. Tam tersine dönüştüm memlekette. Kadınlar Bileklerinin yarısına kadar yiyorlar, pardesiler. Bileklerin yarısına kadar. Erkeklerinkisi paçalar yerlere sürttüyor. Değil mi? Öyle değil mi ya? Ama Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? ma أَسْفَلَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي الْنَارِ Ayak bilekleri kemiğinden aşağı inen her elbise ateştedir. Sakalını kesiyor adam. Sen ne diyorsun? Ateşle olmuyorsun. Veya başka bir haram işliyorsun. Bileceksin ki sen ne yapıyorsun? Cehennem koru, koruyla, cehennemin odunuyla oynuyorsun. Bil ki sen bu amelinle, yapmış olduğun bu günahınla kendini cehennem ateşine tutuyorsun. Ve bu yaptığın amelinin karşılığının cehennem olacağını, yakıcı ateş olacağını söyleyen kim? Allah ve Resulü yani sözlerinde yalan olmayan değil mi? Vaadinde ve tehdidinde labalilik olmayan, yalan olmayan bir yerden geliyor sana bu tehdit. Belki bizlerden birisi bu tehdidi birbirimize savursa, ya dersin bu böyledir ama şimdi öpkeye kızar az sonra şey yapar kendine gelir işimizi görürüz. Ama karşında karşında bu tehditleri sana getiren seni bununla korkutan kim? Hadis, <gülüyor> Basri, amr, Allah Teala. 9. hadis Ebu Sa'id al-Hasan al-Basri. An 'A'ida an 'Amr. Tahal ala 'Ubaydillah ibn Ziyad. 'Ubaydillah ibn Ziyad. Yazid'in Irak'taki valilerinden bir valisi. Zalim bir adam. Bu Aviz ibn sahabeden geliyor şey yanına, Yezid, Yezid'in valisinin yanına, valilerinden bir valisinin yanına. Diyor ki, ey büney, diyor, ey evlat, inni semihtu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yakul, inne şerrel ra'a el -hutama. Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini duydum ey evlatlığım. İnsanların en şerlisi, en kötüsü, onlara sert davranandır. Sert davranan yöneticilerdir. Yani yöneticilerin durumu da kötü arkadaşlar. Yani Birlikli hüstanlık değil. Bu dünya belki birlikli hüstanlık ama şayet halklarına zulüm ederlerse evet halk itaat edecek. İşlecek ve itaat edecek. Zulüm görse de, sırtına vurulsa da, elindeki malı alınsa da yok. ama insanların en şerlesi de kim olacak onlar olacak. Fiiya ki antakuna minhum. Sahabe diyor ki bu adama onlardan sakın olma. Yani Emrini mağruf bir yöneticiye. Taqallalahu idlis. Yani adam şiddet sahip bir adam bu nasihet edinler. Biliyor musun idlis otur. Fina ma anta minnu khalat ashabi Muhammed sallallahu aleyhi ve sen Peygamberin ashabının eleğin üstünde kalanlarındansın. Yani arpanın kabuğusun sen diyor. Yani ashabın özü gözdesiniz olan kimselerden değilsin sen diyor. Yani sen ne konuşuyorsun? O ne diyor? Fakal hal lehum Peygamberin ashabının değersiz olanı, gözde olmayanı mı var? Onların hepsi Gözde insanlar. Onların hepsi kalbur üstü insanlar bu manada. Dinde evet. önde gelen insanlar. <gülüyor> Asıl diyor bu kalitesizlik tam Türkçe'ye ifade onlardan sonra başladı. Ve onların dışında oldu. Burada ne görüyoruz? Bu sahabenin bu yöneticiye gidip nasihat ettiğini hikmetle nasihat ettiğini görüyoruz. Ferdiye Allahu an 10. ayet. Alemli sema sallallahu meserlen kal. Velzi nefsi bi yadihi nefsi min olsun ki ya ta'murun bil ma'ruf ve la ve anil munkar. Emri bil da bulunursunuz ya da ev layushikallahu Allah Teala üzerinize kendi katından bir azap göndermesi yakındır öyle gürlük, gürlük, olmasın. Bakın dünyaya, bugün, dünyaya, bugün bakın yani. Geçmiş çağlarla ilgili birçok örnekler verdik. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerini zikrettik. Gelen yağmur bulut, gelen yağmur bulutlarını, rahmet bulutları zannedip sevinenlerin nasıl helak olduğunu, değil mi? Yağan yağmurdan dolayı kendilerine göre dağın tepesine kaçıp helak olanları, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bizi zikretti. Bunları biliyoruz. Bugün de bakın, en yeni olan facia Japonya'da oldu. Değil mi? Evet. Kusum mâ tedûûnehu felâ yüstecâbulakum. Yani ya emri bil da bulunur, nehyâd-i nünkerde bulunursunuz. Ya da Allah katından size bir azamın gelmesi yakındır. Ve dualarınız da kabul olmaz. Yani duaların kabul olmamasının sırrı da ortaya çıkıyor. Bakın arkadaşlar. Bir evet. sebebi demek evet. emri bil mağrufun ve nehyâd-i nünkerin ortadan evet. kalkması. An-Nabi El-Hudri radiyallahu anh, An-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem eftelul cihad kelimetu adlin inde sultanin cair cihadın en efteli en faziletlisi hangisidir? Zalim olan yöneticinin yanında onun katında adaletli söz söylemek. Bazıları bu hadisi getiriyor. Diyor ki ya siz de konuşuyorsunuz ama bak hadis aleyhisattir aleyhisattir aleyhisattir aleyhisattir aleyhisattir aleyhisattir aleyhisattir aleyhisattir aleyhisattir aleyhisattir aleyhisattir aleyhisattir Değil mi? Yani hadise bakın. Peki en de sultan onun yanına gidip söyleyecek Onun yanına gidip söyleyecek güreyn var, ilmin var, masyatı olan hırsızın varsa git yanına söyle. Bunda kimsenin bir problemi yok. Ama oturduğun yerden, caminin kürsüsünden, cemaatin önünde sallama atma. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir peygamberden tavsiye yok. Ya gideceksin sultanın yanında onun katında az önce bak sahabına yaptı. Gitti onun katına nasihat etti. Deminki söylediğimiz hadiste de aleyhissalatü vesselam diyor ki "Men arada ان ينصح لديه سلطان فلا يبديه علنيه. Siz birisi sultana, padişaha, yöneticiye nasihat etmek isterse فلا yubdihi علنيه. Onu aleni bir şekilde açık bir şekilde ona ne yapmasın? Söylemesin diyor lefzantara. وَلَاكِنْ يَعْخُذْ بِيَدِهِ Ne yapsın? Elinden tutsun. Sultanın yöneticini elinden tutsun. فَيَخْلُو بِهِ Baş başa kalsın. فَاِنْ kabul مِنْهُ فَذَاكِ Eğer onun bu nasiyetini kabul ederse ne güzeldir. Maksad hasıl olmuştur. وَاِلَّا كَانَ اَدَّ الَّذِي عَلَيْهِ kabul etmezse, yönetici bu nasiheti, o kimse üzerine düşeni ne yapmıştır? Diğerine getirmiştir, yapmıştır. O hadisi İmam Ahmed rivayet ediyor arkadaşlar. Tabarani rivayet ediyor. Hakim rivayet ediyor. Beyhakim rivayet ediyor. İbn-i Ebi Asım sünne kitabında rivayet ediyor. Ve hadis sahih bir hadis. Bir hadis Tarık bir adamın Peygamber'e (sallallahu aleyhi ve sellem) eftal, kelimetu gelip, hangi cihadın daha faziletlidir?" dedi. hangi daha faziletli olduğunu soruyor, Vesselam diyor ki, "Zalim sultanın, zalim kralın, zalim padişahın yanında söylenen, yanında söylenen hak sözdür." Bu en büyük cehattır, en eftali cihattır. Yani git basiyet et. Öyle biliyorsan. Bu da amellerin en faziletlerinden bir tanesi. İbn-i Mesutu radıyallahu anh'tan rivayet olan bir hadis. Bu hadis ee, zayıf bir hadis. Hadiste ne deniyor? İbn-i Mesutu radıyallahu diyor ki قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ اَوَّلَ ma دَخَلَ النَّقْسُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِلِ اَنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ يَلْكَ الرَّجُلُ فَيَقُلْ يَا هَذَتْ تَقِلْ لَا وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكُ İsrail onlarının ilk gelen eksiklik, maks, şöyle gerçekleşti. Bir adam kardeşiyle yolda karşılaşır ve ona derdi ki ey falanca Allah'tan kork, bu yaptığın şeyi terk et, bırak derdi. ثُمَّ يَلْقَوْ مِنَ الْغَدْبُهُ عَلَى حَالِهِ Yarın yine karşılaşır, o kimseyle yarın karşılaşır, aynı hal üzerine onu görür. فَلَا يَمْنَاهُ ذَلِكُ An yakan akiliği ve şeribiği ve kaidiği. O adam aynı halde görmesi, yani o adamın, neler işlerken onu görmesi, ne yapmazdı onunla beraber yemek yemesine, oturmasına, hoş sohbet edip eğlenmesine engel olmazdı yaren oğlum. yani oğlu. Yani beni İsrail'e, İsrail olduğuna ilk gelen eksiklik buradan geldi diyor. Yani her şey günlük günlük standart <gülüyor> oldu. Fakat ma faalu zelik darab Allah kullu böyle yapınca onlar, Allah-u Teala onların kalplerini birbirine benzetti. Sonra, kal, ve sonra şöyle deniliyor: Aleyhisselam, Vesselam Luhilellezine kefehu min beni İsrail ala lisani Davuda ve İsa bin Meryem İsrailoğullarından İsrailoğullarından, İsrailoğullarından edenler, inkara düşenler Davud Aleyhisselam'ın ve Meryem olduğu İsa Aleyhisselam'ın diliyle lanetlendiler. Lanetlenme sebebilerine Zaralı <gülüyor> kerviğim asıl, o kânıyat eden, sınıraşmaları ve isyan etmeleri, kânı olayanlara onlar namunkerin faridu. Yapmış oldukları hiçbir namunker konusunda birbirlerine ne yapmazlardı, alı koymazlar birbirlerini, o kerden nehitmezlerdi. Onlar ne kötü şeyler yapmışlardı. Bu <gülüyor> makal kel la vallahiylete morunla bir mağruf sahdedi ki diyor, emrin mağrufta bulunursunuz, olanlara onlar namunker ya da namunkerden alı korsunuz. Ola takhulun na alaydu zalimin elinden tutar ona engel olursunuz. Ola takdiran na hu ve onu hakkı çevirirsiniz. Ola taksuran na hu ve onu hakkı üzerinde tutarsınız. Ola <gülüyor> azriban na Allah kulubü kulubü bazıkum ala bunları yapmazsanız Allah sizin kalbinizi birbirine benzetir. Tümle layl aynatekum kema, Allah-u Teala'nın lanetlediği lanetledi gibi siz de ne yaparsınız? Allah tarafından lanetlenirsiniz. Tabi dediğimiz gibi bu hadis Ebu Davut-i terbizi rivayet etmiş. Hadis-i e, senedinde isnadında ne var? İnkıta var, kopukluk var. Bundan dolayı hadisin zayıf olduğunu ilim ehli söylüyor. Son hadisimiz Ebu Bekir Sittik radıyallahu anh Ya radıyah yuhennâs innekum netekraûn hâli ilâyeh Ebu Bekir radıyallahu anh sizler şu ayeti okuyorsunuz ya insanlar. Nedir o ayet? Maadir Suresinin 105. ayeti Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yedurrukum men dalle idhehtedeytum. Ey insanlar aleykum enfusekum. Siz kendinize bakın. Yani kendi nefislerinizle ilgilenin. La yedurrukum men dalle idhehtedeytum. Sizler hidayeti bulduysanız hidayet yolunda seyrediyorsanız o yolda devam ediyorsanız on artık o yoldan sapanlar zararına düşenler size bir zarar vermez. Diyor ki ve Rasulullah sallallahu Nebi Aleyhissalatu şöyle dediğini duydum. İn insanlar zâlim. zalimi görürler. Zulmeden bir insan görürler. Felem ya'khudû 'alâ elinden tutmazlar. Zulme engel olmazlarsa eûşeka Allah bi'iqâbin minhum. Allah katından Herkesi kapsayacak umumi bir belanın gelmesi onlar için çok yakındır. Yani Emir bin Maruf'un e, buradaki önemini bu hadisi bir daha da e, görüyoruz. Bu hadis Hasan bir hadis. Sonra da diyor ki Mada nekulu el-huruj Hüseyin ibni Ali ala el-hulâ mal mevdi' alâzîl-vâki'a Yani Hüseyin radıyallahu yöneticilerden kurucu hakkında Ehl-i Sunuklar cemaatine diyor. Biliyorsunuz sahabenin çoğunluğu yöneticilere itaat etmişti. İbni Abbas olsun, İbni Ömer olsun o dönemde. Zübeyir İbn Zübeyir işte Mekke'de henüz kurulmuş olan yani devlete ne yapmamışlardı? beyat etmemişlerdi. Orada kendi sancapları altında yaşıyorlardı. Sahabe nasihat etti. Huruc etmemesini istedi. Kufe'ye gitmemesini söyledi. i̇bn Abbas de geliyor o şekilde. Nasihatte bulundu. Ondan sonra e, tabi Hüseyin radıyallahu an kendisine yapılan davet üzerine ne yapmak istedi? Kufe'ye gitmek istedi. Ve olan e, oldu. İbn-i Ömer radıyallahu anh, hatta hadis Buhari'de Haccacın arkasında namaz kılıyor. Aynı şekilde Enes Sademnavan. Ve ailesini toplayarak diyor ki ne yapmayın? Yapmış olduğunuz beyatı, beyattan elinizi çekmeyin. Kim diyor yapmış olduğu beyattan elini çekerse kıyamet günü var. Kıyamet bayrağı var, Açılır. Kıyamet bayrağı açılır diyor. Onun için yani bu konuda e, Selefin görüşü genel manada aynıdır. Göneticilere ne yapılmaz? Kuruç edilmez. Ayaklanılmaz. Şartları az önce ifade ettiğimiz gibi o şartlar dahilinde olur. E, o şartları insan kendinde görüyorsa yani veyahut da e, çevresinde görüyorsa tabi insan olarak değil yani. Ahlul hilli vel aqr. Bir tabaka Yani kamile reisleri olur, alimler olur. Bunlar bir araya gelirler. Onlar karar verir. Sokaktaki 3-5 kişi buna ne yapmaz? Karar vermez. Evet. bunu eltine ne bence Allah? Subhanetullahi <gülüyor> ve hamdik. Aşkıda la ilahe illa ve